26. Bölüm Bir gün tek başına şehrin dışında yürüyordu. Selam sana ey Allah'ın Resulü! Sağa sola baktı. Kimseler yoktu. Ses de uzaktan gelmiş değildi. Yanlış duyduğunu da kabul edemezdi. Esselamu aleyke ya Resulallah! İkinci defa duydu bu sesi. Yine bakındı, yine görünürde kimseler yoktu. Gizlenip de seslenen birinin bulunacağı yerde değildi burası. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Üçüncü defa duyduğu zaman artık sesi de sesin geldiği yeri de tespit etmişti. Bir taştan geliyordu bu ses. El-Emin oradan uzaklaştı. Allah'ın Resulü ne demekti? Kime sesleniyordu? Bunun manası neydi? Artık El Emin rüyalar görüyordu. Bu rüyaların özelliği, gördüğü gibi aynen ortaya çıkmış olmasıydı. Hem bu bir iki değil, 39 yaşının son altı ayını kaplayacak derecede geniş bir zamana yayılıyordu. Artık gündüz ortaya çıkan bir olayın ne şekilde sonuçlanacağını. O gece gördüğü rüyayla söğüdeyecek duruma gelmişti. Çünkü bu rüyalar gün ışığı gibi berrak, aydınlık rüyalardı. Tafsilatı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımız bu rüyaların başlamasından beş ay kadar bir zaman geçmiş, Ramazan ayı yaklaşmış bulunuyordu. Ancak... Büyük eminin içinde bir yalnızlık arzusu doğmuş ve bu arzu gittikçe alevlenmişti. Çarşıda, pazarda, hatta evde huzur bulamıyor. Tenha, kimselerin bulunmadığı yerleri arzu ediyordu. Halk arasında kendisini özellikle rahatsız etmeye çıkanlar yoktu. Evinde huzursuzluk olamazdı. Hanımı Hatice, kızları Rukayye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm, evlatlığı Zeyd ve yanında büyüttüğü Ali şikayet edilecek durumda değildi. Bu arada kızlarından Rukayye ile Ümmü Gülsüm'ü amcası Ebu Leheb'in iki oğluna, Zeynep'i de Hatice'nin kız kardeşi Halen'in oğlu Ebul As'a nişanlamış bulunuyordu. Geçim sıkıntısı yoktu. Bununla beraber içinde devamlı bir yalnızlık kalma hissi duyuyor ve bu duyguyu ne yapsa yenemiyordu. Ramazan ayının girdiği günlerde bu duygu artık karşı koyamayacağı dereceye ulaşmıştı. Aslında senelerdir Ramazan ayı gelince Mekke halkından bazıları gibi o da Hira Dağı'na çekilmeyi, orada bir ay kadar durarak gelen geçene ikramda bulunmayı, insanların cahilliklerinden uzak kalmayı adet haline getirmişti. Döndüğü zaman, Önce Kâbe'yi tavaf ediyor, sonra evine gidiyordu. Yine bu yılda Ramazan'ı orada geçirmek istiyordu. Şu kadar ki bu defa gitmemeye çıksa, zorla götürülecekmiş bir duygu vardı içinde. Düşünce ve duygularını kendini en iyi anlayan hanımına açtı. Onun da uygun bulduğu çare, Aynıydı. Daha fazla vakit kaybetmeden azı hazırlandı. Ardından onun her haline metfun olan hanımı, kızları Zeyd ve Ali'nin. Yine bekleriz. Bizi orada hatırla babacığım gibi seslenişlerini duyarak yola koyuldu. Hatice evlendiği günden beri kocasını, Fazilet yolunda durmadan ilerler halde görmüş. Daima sevmiş. Asla pişman olmamıştı. Ona büyük bir güveni vardı. Son zamanlarda bir taşın kendisine ''Selam sana ey Allah'ın Resulü'' diye seslendiğini haber verdiği zaman ona ''Yalan söylüyorsun, taş konuşur mu? Kim duymuş taşın konuştuğunu?'' dememiş. ''Sakın bu cin ve şeytan işi olmasın'' diye düşünmemiş. Ama gözlerinin içi gülmüş, gönlünde de ilerisinin daha aydınlık olacağını anlatan pırıltılar meydana gelmişti. Bu defa ondaki yalnız kalma arzusunu yine iyi manada düşünüyor. Manevi alemlerden uzanan kudretli bir elin onu kendine doğru çektiğine inanıyordu. Bir saat süren yolculuktan sonra Hira dağının önündeydi. Şimdi yukarı çıkması gerekiyordu. Tırmanmaya başladı. Çağrılan bir davet yerine varıyormuş gibiydi. Nihayet bir mağaranın önünde. ''Bu mağarada kalabilirsin'' demişçesine bir hal çöktü içine. Daha yukarılara çıkma isteği kalmamıştı. Sanki onu maneviyat aleminde idare eden eller vardı çeke çeke bir başka mağaraya değil bu mağaraya getirmişti. Ve o mağaraya yerleşti. Aradan günler geçti. Hatice bir gün karşısında Muhammed el-Emin'i gördü ve sevindi. Yiyeceği bitmişti. Yine azı kalacak, yine oralara gidecekti. Kıza zaman içinde azı hazırlandı ve tekrar evden ayrıldı. Kabe'yi tavaf ettikten sonra bir an evvel ulaşmak istediği Marya doğru ilerlemeye başladı. Kaderi onu her taraftan sımsıkı kuşatmış gibiydi ne Mekke'de durabiliyor hatta ne de bir başka mağaraya yerleşmesine müsaade ediliyor gibiydi. Yine aynı mağaraya gitti. Mağarada ne yapıyordu? Burası tarihin karanlıkları arasında kalmış bir sır. Okuma yazması olmayan Yanında sohbet edecek kimsesi bulunmayan, belli bir dine ve dinini ibadetine bağlı olmayan insan orada ne yapabilirdi? İleride de orada neler yaptığından hiç bahsetmemişti. İhtimal ki büyük emin, melekut aleminden alınan değişmez bir kararla, verilen ilahi hükümle dünyanın her çeşit alakasından uzaklaştırıldı. Orada yarının tek ve büyük kurtarıcısı olması için gerekli olan kuvve maneviye yavaş yavaş ruhuna sindirildi. Ama o sadece insanlardan uzak kalma arzusunu duydu. Bu mağarada durduğu müddetçe bu duygunun hafiflediğini, rahatladığını hissetti. Hira dağlarının yalçın kayalıkları arasındaki bu mağaradan dalaletin azgın sellerine, cehaletin önü alınmaz fırtınalarına kapılan insanların mülevves hayatlarıyla kirlettikleri bu mübarek şehri uzaktan seyretti. Bu arada yiyeceği bittikçe Mekke'ye indi, orada çabucak hazırlanan azığını aldıktan sonra yine ruhunu iple çeken mağaraya döndü. Ramazan ayının Yirmi altı günü geçmiş. Akşam karanlığı çökmüştü. O gece yirmi altı gün geçmiş. Akşam karanlığı çökmüştü. O gece yine pek basit olan yatağına yattı. Her geceki gibi uyudu. Sabahın erken saatlerinde uyandı. Daha doğrusu hususi olarak uyandırıldı. Hiç uyuyacak gibi değildi. Bir zaman geçti aradan. Birden mağarada o güne kadar... Hiç görmediği bir varlığın karşısında buluverdi kendini. Hayal değildi, hakikat. Hem yüzde yüz hakikatti. Allah'ın hususi bir vazifele gönderdiği vahiy meleği Cibril'di. Melek el emin Muhammed'e oku dedi. Heyecan içinde cevap verdi. ''Ben okumuş bir kimse değilim.'' Melek el emini sardı. Şiddetle sıktı. Öyle ki büyük emin kemiklerinin kırılacak hale geldiğini hissetmişti. Bıraktı. Tekrar aynı emir. ''Oku.'' ''Ben okumuş bir insan değilim.'' Melek onu tekrar yakaladı. Tekrar sıkmaya başladı. O derece şiddetle sıkıyordu ki, büyükler büyüğü gücünün son derecesine kadar geldiğini...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 Melek üçüncü defa sardı, üçüncü defa sıkıştırdı. Adeta El-Emin bu sıkıştırmalarla yorulmuş, eti kemiği birbirine katılmıştı. Melek onu bıraktığı zaman artık tamamen dünyadan ilgisini kesmiş. Karşılaştığı bu büyük hadisenin akışına bırakmıştı kendisini. Bu defa melek, Beş ayetten meydana gelen ilk vahyi, Bir daha hiç silinmeyecek derecede, Kesin şekilde onun ruhuna ve zihnine şöyle vahyetti. Oku, Yaratan Rabbinin adıyla, O, insanı bir damla kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin bitip tükenmez ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten, ...ve insana bilemediğini talim eden O'dur. Daha sonra melek kayboldu. Büyük emin ömründe görmediği, rastlamadığı... ...hiç düşünmediği müthiş bir hadise karşısında kalmış... ...şiddetle sarsılmıştı. Okuması yazması olmayan bir insana... ...tekrar tekrar oku emrinin verilmesi okuma bilmediğini söyleyince, defalarca takati kesilinceye kadar sıkıştırılması niçindi? Neden melek vahyedeceği bu beş ayeti, ilk defasında söyleyi vermemişti? Bu gelen varlığın, kötü bir maksat taşımadığı muhakkaktı. Çünkü önüne geçilmez bir kuvvete sahipti. Gerçekten de emsaline göre, oldukça güçlü kuvvetli bir insan olan Muhammed bin Abdullah, onun karşısında sadece, ben okumuş bir insan değilim diyebilmiş Kendisini sımsıkı kavrayıp Mengene de sıkıştırır gibi sıkıştırırken Karşı koymayı hatırına bile getirememiş Ne yapıyorsun diyememiş İkinci, üçüncü sıkıştırmalarda Yeter artık sen çok oluyorsun demeye fırsat bulamamıştı Artık mağarayı terk etmek, evine gitmek hissi geldi içine Pek korkmuş adeta kendinden geçmişti Mağaradan çıktığı zaman şafak söküyordu Havada seher vaktinin serinliği vardı. Akşam üzeri Muhammed bin Abdullah olarak girdiği mağaradan seher vakti, Muhammed Resulullah olarak çıkıyordu. Yeryüzüne son defa şeref verecek yüce peygamberle semavat arasında bulunan böyle 23 sene devam edecek olan vahiy, Hira dağındaki bu muazzam merasimle başlamış, ilk vahiy kalbi paki Muhammediye'ye Cibril-i Emin vasıtasıyla indirilmiş, nakşedilmiş oluyordu. Biraz sonra güneş bütün haşmetiyle doğacaktı. Kainatın yaratılışından beri hiçbir günün sabahında bu derece hayırlı, bu derece mutlu bir haberle doğmuş değildi güneş. Ama asıl güneş, Hira dağlarının yalçın kayalıkları arasındaki mağarada doğmuş, kainatı kucaklayacak bir rahmetin temsilcisi, hidayetin en büyük ve en son rehberi, Allah'ın en şerefli, en sevgili, en büyük peygamberi olarak kayalıklardan aşağı iniyordu. Bütün benliği saran ve sarsan bu muazzam hadisenin verdiği heyecanı hala aynı sıcaklığıyla yaşıyor gibiydi. Ancak içinde kendisine okunmasını emreden o kuvvet temsilcisi varlığın vahyedildiği sözler tekrarlanıyordu oku yaratan Rabbinin adıyla kayalıklardan indi düzlüğe çıktı Mekke'ye yöneldi evine gelinceye kadar mağaradaki hadisenin dışında hiçbir şey düşünmüş değildi meleğin okuduğu ayetler zihninde dolaşıp duruyordu Öyle ki her zamanki selam veren taşın bu defa selam verdiğini bile hatırlamıyordu. Hatice Hanım, güneş doğarken eve geliveren kocasının yüzünde çok şeylerin olduğunu anlatan izler gördü. Güller gibi pırıl pırıl olan o mübarek yüz hala mağarada meydana gelen hadisenin izlerini taşıyor, titriyordu. ''Beni örtün, beni örtün'' dedi. Üzerine örtüler örtüldü. Bir zaman öylece yattı. Az çok sakinleşince olanları Hatice'ye anlattı. Sözlerini, ''İyiden iyiye kendimden korkmuştum.'' diye bitirdi. Gün görmüş bir hanım olan Hatice, çoktandır beklediği müjdeyi aldığını artık anlamıştı anlatılan alelade bir hadise değildi. İnsanları delaletten hidayete kavuşturacak olan peygambere ilk vahyin başlaması elbet ihtişamlı olacaktı. Hiç tereddüt etmedi. Bir peygamberin hem alemlere rahmet olmak üzere vazife alan o en yüce peygamberin hanımına yakışacak şekilde vakur, kesin ve emin bir ifadeyle. Hayır, Allah seni asla hiçbir zaman perişan etmeyecektir. Çünkü sen, akrabalık bağlarını devam ettiren, misafiri ikramı olana, güçsüzlerin ağır işlerini üzerine alana, fakiri giydiren ve kazandıran felakete uğrayanların yardımına koşan büyük insansın. Daha sonra Hatice, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tuttu. Amcasının oğlu Baraka bin Neffel'e götürdü. Dinle amcanın oğlunu dedi. Baraka, Peygamber aleyhisselamı dikkatle ve heyecan içinde dinledi. Büyük peygamber sözlerini bitirdiği zaman artık heyecanını tutabilecek halde değildi. Kuddüs, Kudüs diye haykırdı. Bu gördüğün, Yüce Allah'ın Musa aleyhisselama indirdiği ruhul Kudüs, namus ekberdir. Daha sonra varaka ihtiyar halinde olduğunu hatırladı. Çoktandır din adamlarının, din kitaplarının geleceğini bildirdiği vaktinin, Pek yaklaştığını haber verdiği peygambere nihayet kavuşmuştu. Ama yaşı pek ilerlemiş, tek ayağı mezara uzanmıştı. Bir zamanlar sırf kavminin dallığı delalet çukuruna düşmemek, Onlar gibi putların kulu olmamak için yurdunu terk etmiş, Haftalar boyu yolculuklar yapmış Din adamlarıyla görüşmüş. Hakikate ulaşabilme emeliyle nice terler dökmüştü. En sonunda şimdilik kaydıyla Hristiyanlığı kabul etmiş ama ileride geleceği bildirilen peygamber hakkında da bizzat kendisi kitaplardan bilgiler toplamış. Onun yolunu gözler olmuştu. İşte ona peygamberliğin ilk ışıkları yakılmış ama Varaka'nın hayat ışığı da ha söndüğü ha sönecek hale gelmişti. Bir iç çektikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Ah ne olurdu. Halkın yeni dine davet edeceği günlerinde genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracağı zaman sağ olsaydım. Onlar beni çıkaracaklar mı? Evet. Çünkü senin gibi bir dini tebliğ eden bir peygamber düşmanlıkla karşılaşmıştır. Eğer o günlerine ulaşırsam sana gücümün yettiği kadarıyla yardım ederim. Varaka iyisinden heyecanlanmıştı. Sübuh, sübuh. Bu Musa'ya indirilmiş olan namustur. Cibril'dir diyordu. Atice yıllardan beri beklediği müjdeye kavuşmanın sevinciyle çalkılan ruhuna söz anlatabilecek gibi değildi. Bir başka şey düşünemiyordu. Allah'ın en sevgili kulunun en büyük ve en son Resulünün hanımı olmak gibi, aranmakla bulunmaz büyük saadet tacının, kendi başına konduğunu düşündükçe, gözlerine yaşlar hücum ediyor. Böyle bir mutluluğa ermenin verdiği duygular, yüzünde nur parıltıları halinde tecelli ediyordu. Bugüne kadar yaşamış, hiçbir kadının, Kendisinin ulaştığı saadete ve şerefe ulaşamadığına, bundan sonra da yine ulaşamayacağına inanıyordu.